Borsa hisse senedi alıp satmak caiz midir? Şimdi mesela borsa hisse senedi dediğimiz şey kimi hissesi? O önemli. Mesela şurada Tubok diye bir diyelim ki içki var, onun hissesini alıyorsanız caiz değil. Evet. Veya A içkinin e, fabrikasının hisse senedini alıyorsanız caiz değil. Veya A bankasının hisse senedini alıyorsanız caiz değil. Ama şurada bir ilaç fabrikası var. Müslüman bir ilaç Efendim, fabrikası. Efendim, şurada değil. bir e, meyve suyu fabrikası var. Şurada bir tekstil text, e, fabrikası var. O halka açılmış. Onun hisse senedini alıp satarsanız caiz.